Böyle zor bir zaman içinde bir ağır kelime bende. Böyle zor bir zaman içinde bir ağır kelime bende. Girmedi mühürlü kalbe bana nüfus sabr. Anlatamadım kimseye Bana bugün sabrı düştü Girmedi mühürlü kalbe Bana bunun sabrı düştü Anlatamadım kimseye Bana bugün sabır düştü Yıkılır önümde bana Denizler Yol Olur Yıkılır Önümde Dağlar Bana Denizler Yol Olur Çözülür Dilimde Bağlar Bana Düştü. Geçer sahrayı mısalar Bana o gün şükür düştü Çözülür dilimde ballar Bana o gün şükür düştü Geçer sahrayı mısalar Bana o gün şükür düştü Karışımda o Ürkek serilirler meydanlara Karşımda ordular ürkek Serilirler meydanlara Dokuz kılıç kırar bilek Bana o gün ha düştü 9 kılıç kırar bilek bana o gün zafer düştü Dokuz kılıç kırar bilek bana o gün cihat düştü 9 kılıç kırar bilek bana o gün zafer düştü 9 kılıç kırar bilek bana 9 kılıç kırar bilek bana o gün zafer düştü 9 kılıç kırar bilek bana o gün cihat düştü 9 kılıç kırar bilek bana o gün zafer düştü